1148, numaralı konu, Said bin Hişam'ın, Hazreti Ayşe'den Hazreti Peygamberin vitir namazını sorması ve Hz. Ayşe'nin verdiği cevap, evet, Said bin Hişam hanımını boşadıktan sonra orada bulunan bir akarını satmak üzere Medine'ye gitti, o akarını satıp da tamamen at ve silah almak ve sonra da ölünceye kadar Rumlarla cihad etmek niyetindeydi, kavminden bir grupla karşılaştı, ona, senin kavminden 6 kişilik bir grup peygamber zamanında aynı şeyi yapmak istediler, Hazreti Peygamber "Ben de sizin için güzel bir örnek yok mudur?" diyerek onları böyle yapmaktan nehyetti. Bunun üzerine Said bin Hişam o grubu hanımını tekrar nikâhına aldığına dair şahit kıldı. Sonra İbn Abbas'a giderek Hazreti Peygamber'in vitir namazını sordu. İbn Abbas "Yeryüzünde Peygamber vitrini herkesten daha iyi bileni sana haber vereyim mi?" dedi. Said, "Evet, ver." dedi. İbn Abbas "Ayşe'ye git, ondan sor. Sonra bana gel, onun verdiği cevabı bana söyle." dedi. Sait, Hakim bin Allala giderek, Hazreti Ayşe'ye beraber gitmeyi teklif etti. Hakim, ben Ayşe'nin yanına gitmem, çünkü ben ona Ali ile Muaviye arasındaki olaya karışmamasını söyledim. Fakat o beni tersledi, dedi. Sait ona yemin verdirdi, israr etti. Bunun üzerine beraber Hazreti Ayşe'nin yanına gittiler. Ayşe onu tanıyarak, sen Hakim misin? dedi. Hakim, evet, ben Hakim'im. dedi. Ayşe, seninle beraber olan kim? dedi. Hakim, Sait bin Hishamdır. dedi. Ayşe, hangi Hisham? diye sordu. Hakim Amir oğlu Hişam dedi: "Ayşe, Amir'e rahmet okuyarak Amir ne güzel bir insandı." dedi. "Ey müminlerin annesi, bana Hazreti Peygamber'in ahlakını anlatır mısın?" dedim Ayşe. "Sen Kur'an okuyor musun?" deyince "Ben evet okuyorum." dedim Ayşe. "Hazreti Peygamber'in ahlakı Kur'an'dı." dedi. Kalkmak istedim. Sonra peygamberin gece ibadetinden sormak geldi aklıma. "Ey müminlerin annesi, peygamberin gece ibadetinden bana haber ver." dedim. Hazreti Ayşe, sen Müzzemmil Suresi'ni okuyor musun?" diye sordu. "Evet, okuyorum." dedim. "Hazreti Ayşe, işte Allah bu surenin başlangıcında gece ibadetini farz kıldı. Hazreti Peygamber ve ashabı da bir sene boyunca gece ibadetini ayakları şişinceye kadar yaptılar. Allah bu surenin son ayetini 12 ay katında tuttu. Sonra tahfifi bu surenin sonunda indirdi. Böylece gece ibadeti farz olduktan sonra nafileye döndü." dedi. "Kalkmak istedim. Aklıma Resulullah'ın vitrini sormak geldi, ey müminlerin annesi, bana peygamberin vitrinden haber verir misin, dedim, Hazreti Ayşe, biz peygamberin misvakını, abdest suyunu hazırlıyorduk, o da Allah'ın dilediği zaman kalkar, ağzını misvaklar ve abdest alarak aralıksız ve aralarında oturmadan sekiz rekat namaz kılardı, sonra oturur dua ve zikreder, selam vermeden kalkar, dokuzuncu rekatı da kıldıktan sonra, bir daha oturup önce zikir sonra dua eder ve hepimizin duyduğu bir sesle selam verirdi, evet oğlum işte Hazreti Peygamberin vitir namazı önce böyleydi fakat yaşlanıp biraz şişmanlayınca, ayakta kıldığı rekatların sayısını yediye indirdi, yedi rekattan sonra selam verir iki rekatla oturarak kılardı, böylece hepsi dokuz rekat olurdu, ey oğlum, Hazreti Peygamber bir namazı kılmaya başladı mı? onu sürekli kılmak isterdi, eğer uyku veya hastalık sebebiyle bir gece kalkmazsa, o zaman gündüz on iki rekat kılardı, Hazreti Peygamberin bir gecede bütün kur anı hatmettiğini veya Ramazan ayı dışında herhangi bir ayı tamamen oruçlu geçirdiğini hatırlamıyorum, dedi, sonra kalkıp İbni Abbas'ın yanına giderek Hazreti Ayşe'nin bana anlattıklarını söyledim, İbni Abbas, Aişe doğru söylemiştir, eğer ben onun yanına gidebilseydim, bizzat kulağımla duyacaktım, dedi.